5 vakit namazımı kılmak istiyorum. ibadetlerimi harfiyen yerine getirmek istiyorum ama nefsim bir türlü bana müsaade etmiyor. Yani sizin şahsi bir tavsiyeniz var mı hocam? Yani tabii diyor. şahsi tavsiye şu nefis dediğimiz hadise hakikaten çok büyük bir düşmandır. Şeytan onu sürekli besler. Hepimiz kendimizi yoklayalım. Nefsimizin bizi yanlışa götürmek için uğraştığı zamanlar çok olur günlük hayatımızda. Bazen bunlar küçük şeyler olur bazen büyük şeyler olur. Bu tür durumlarda insanın kendine telkin etmesi, bir, iki, ölüm ötesi hayatı sık sık düşünmesi gerekir insan. Öldükten sonra cennet, cehennem, sırat, mizan, hesap, mahşer, sahnelerine inanan bir Müslüman, bu hayatın kısalığını düşünerek yapacağı yanlışların, hemen ölümün ötesinde karşısına çıkacağını, o anda namaz aklına geldiği zaman, kılmaması yönündeki içer içinden gelen bir dürtüye karşı vereceği cevap şu anda ey nefsim sen musalla taşında yatıyorsun seni yıkıyorlar efendime söyle cenaze namazın kılındı biraz sonra toprağa bırakacaklar seni geri gelecekler o anda ne yaparsın o anda pişman olacağın kesin ise şu anda bu işe son ver yapmak istemediğin şeye bir an evvel başla ikinci bir yöntem günde 5 vakit namaz kılmak şeytanını yeremez, nefsini yenemez insan bir vakit kılmaya başlasın. Ucundan, kıyısından, köşesinden başlasın. Yaptığı işin o kadar zor olmadığı insanı anlayacaktır. Üç, dünya işlerini kendisine bahane olarak almamaya çalışacak. İşin var mes meselesini hiç kimse dünyada halledemediğini düşünecek. Dünyanın en meşgul insanları haddi zatında en aciz insanlar olduğunu düşünecek. Meşguliyet, işini bitirememek bir anlamda dünyanın esiri olmak manasına gelir. Evet. Halbuki insan hürriyetine en düşkün varlıktır. O halde önce ruh dünyasında insan hürriyetini ilan etmeli ve Rabbin isteklerine illa teslim olacaksa ki öyledir Rabbin isteklerine teslim olup eğecek. bu bir iman meselesidir iki, sevdiği arkadaşları varsa namaz kılan, iyi güzel şeyler yapan onlarla beraber bulunmaya çalışalım olmazsa telefonla görüşelim bugün ne yaptın diye karşılıklı birbirlerini etkilemeye çalışsınlar İnşallah faydası evet. olacak hiç istemeyen biri olsa belki ikna etmek zor olabilir ama Tabii kendisi içinde, de zaten istiyor. İçinde arzu olan bir insan biraz da kendini kandırmaya çalışacak. Yani kendisini ikna edecek şartları kendisi hazırlamaya çalışacak. Hı hı. Bu bir arkadaş olabilir. Kısmen kılmaya başlamak olabilir. Aksine tam sabah namazına kalkıp camiye gitmeye çalışmak olabilir. Eşinde yanında evli ise eşine kendisine namazı telkin etmesini usulünce tembih edebilir. Vesaire yolları çok. Evet.